Bir kamyon şoförünün itirafı, ben bir kamyon şoförüyüm. Bir gün yanıma tanımadığım üç kişi geldi. Bana memleketimizde Bediüzzaman diye fevkalade zararlı bir alim var. Taksiyle dolaşıyor, sana elli bin lira verelim, yedi emine parayı teslim edelim. Sen kamyonun ile buna çarp, kaza süsü ver ve öldür. Bu parayı yedi eminden al dediler, ben kabul ettim. Nihayet taksinin rengini ve plaka numarasını verdiler. Bana yardımcı olacaklarını söylediler. Nihayet yola çıktım. Taksinin karşımdan geleceğini söylediler. Gözüm taksinin renginde. Renk uyarsa direksiyonun önüne koyduğum plaka numarasına bakıyorum. Bir baktım aynı renkte bir taksi uzaktan göründü. Yaklaştıkça plaka numarasına bakıyorum. Tam o anda taksi sağa yanışıp durdu. İçinden bir genç indi. Sola geçti. Yani benim önüme. El kaldırdı ben de durdum. Ne o dedim. Seni hoca efendi çağırıyor dedi. İndim. Taksinin yanına o genç ile beraber vardım. Hoca efendi taksinin camından başını çıkarıp bana dedi ki Oğlum, ben memlekete zararlı bir hoca değilim. Sana yanlış bilgi verdiler. Bu teşebbüsünden vazgeç. O anda hocaya o kadar ısındım ki anlatamam, tarif edemem. Bana para teklif eden o üç kişi orada olsaydı tereddütsüz üçünü de arabamla ezerdim. Ben bunu başka birinden duymadım. Kendim yaşadım. İster inanın, ister inanmayın. Üstadın Ölçüsü Zübeyir Gündüz Art anlatıyor. Üstadın yanında kaldığımızda bir gün kapı çalındı. Dışarı çıktığımızda İsmet Paşa taraftarı, gazeteci İlhami Soysal'ı gördük. Ben Bediüzzaman'ı ziyarete geldim dedi. Biz kendi kendimize... Üstad bunu kabul etmez diyorduk. Üstadımıza haber verince gelsin buyursun dedi. Biz bunu duyunca şaşırdık. İlhami Soysalı içeri aldık. Üstad onu ayakta karşıladı. İlhami Soysal da Üstadımızın elini öptü. Soysal daha konuşmaya başlamadan Üstadımız söze başladı ve iman ile ilgili birçok hakikatı anlattı. İlhami Soysal hiç konuşamadan sadece dinledi. Sonunda yine Üstad'ın elini öperek ayrıldı. Kendisinin naklettiğine göre İlhami Soysal Bediüzzaman'ı ziyarete gelirken İsmet Paşa'ya danışmış. O da gidebileceğini fakat Bediüzzaman'ın çok tesirli bir olduğunu, onun etkisi altında kalmamaya dikkat etmesi gerektiğini söylemiş. İlhami Bey gittikten sonra Üstad Hazretleri bizi yanına çağırdı ve şunları söyledi. Bir insanın İslamiyet'e düşmanlığı yüz ise onu 99'a indirmek hizmettir. Hatta yüzde bire çıkartmamak dahi hizmettir. Kardeşim İslamiyet için fethedilmeyecek insan yoktur. ...mühim olan İslam'a hizmette bulunanların çok dikkatli olması. İnsan yüz kapılı bir saraya benzer. Mutlaka bir kapıdan girilerek o insan fethedilir. Bin senedir Avrupa zındıklarının ve Asya münafıklarının tesiriyle... ...bu asil Türk milletinin çocuklarının akılları yanıltılarak... ...insandaki o 99 kapı İslamiyet'e kapatılmış... Fakat fıtrat icabı bir kapısı daima açıktır. İslami ferasetle o açık kapıyı keşfedip oradan girilirse, diğer kapalı kapılar da içeriden İslamiyet hesabına açılır. O insan İslamiyet için fethedilir, ihlasla. Acelecilik yapmadan, fıtratına uygun Risale-i Nur mizanlarıyla anlatmak, ve hareket etmek lazımdır. Acelecilik, lüzumsuz yere münakaşa ve ithamlarda hareket edilirse o zaman kapalı kapılara hücum edilip o açık olan bir kapının da kapanmasına sebep olunur. Risale-i Nur muhakemeyi akliyeye ehemmiyet verir ve sonra onu İslamiyet daha alır. Ladikli Ahmet A. Doktor Tahir Barçın anlatıyor Konya'nın saray önü kazasının Ladik köyünde Ladikli Ahmet A diye mübarek bir zat vardı Birinci Cihan Harbi'nde Gazze cephesinde çarpışmış yaralanmış bir mağaraya sığınmış orada Hızır Aleyhisselamla görüşmüş kerametleri zahir olan bir mübarek insandı Üstadın sık sık Eskişehir taraflarına gittiği bir zamandı. Eskişehir'de hep zelzele olurdu. Dedi ki Ahmet A, üstadın Eskişehir'e devamlı gitmesini şu şekilde değerlendiriyordu. Bediüzzaman her gün Eskişehir'e gidiyor. Siz niçin bu kadar sık gittiğini biliyor musunuz? Hakikaten, üstad her gün sabah gidip, Akşam dönüyordu. Şehre girmiyordu. Şehrin dışından amasırıyor, dua edip geliyordu. Ona vazife verdiler. Sen dua et. Çünkü eski şehir yıkılacak. Taş taş üstünde kalmayacak. Dua et. Cenab-ı Hakk'a yalvar dediler. Hastayım diye özür beyan ettiyse de özrünü kabul etmediler. Onun için gidiyor her gün eski şehre. Ladikli Ahmet Efendi bu hadiseyi böyle ifade edip, böyle değerlendiriyordu. Evet, o doğrudan peygamberimize bağlı. Yarbay Reşat Bey, Konya'da arkadaşına Bediüzzaman Hazretleri'nin ve eserlerini anlatıyor. Arkadaşı ise Üstad'ın büyüklüğünü ve eserlerin hakkaniyetini reddediyor. Reşat Bey de, madem bana inanmıyorsun, gel Ladik köyüne gidip, ''Ahmet Ağa'yı bulalım, ona zamanı soralım.'' diyor. Reşat Bey, arkadaşıyla birlikte mübarek bir zat olan Ahmet Ağa'nın yanına gidiyor. Ve kanaatlarını sunuyorlar. Ahmet Ağa şu şekilde karşılık veriyor. ''Ben size onu nasıl anlatayım ki? O bizim gibi herhangi bir tarikat silsilesine bağlı değildir. O, ne kutbul akdaba ne de herhangi bir kutba bağlıdır. O doğrudan doğruya peygamberimizden aleyhissalatü vesselam feyiz alır. Ona göre hareket eder. Bir hatıramla onun manevi makamını size anlatmaya çalışayım. Bir gün Hızır aleyhisselam gelerek eski şehirde zelzele olacak. Taş üstünde taş kalmayacak. gel. ''Bediüzzaman'a gidelim ve dua etmesini isteyelim ki bu zelzele hafiflesin.'' dedi. Beraberce gidip Bediüzzaman'a vaziyetini anlattık. ''Haberim var, haberim var.'' dedi. ''Hızır Aleyhisselam dağlara gidip dua edelim.'' dedi. ''Bediüzzaman ben hastayım. Siz dağlara çıkıp dua edin. Ben buradan dua edeceğim.'' dedi. Eğer onun duası olmasaydı, Eskişehir'de gerçekte taş üstünde taş kalmazdı. Bu sözleri dinleyen Yarbay Reşat Bey'in arkadaşı ikna olup Bediüzzaman eserlerine taraftar bir vaziyete giriyor.